8. Remz Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. 1. Sual Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmamı i̇mam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gavs-i Azam'ın teveccüh ve tebşirine veç ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir? El-Cevap Malumdur ki, bazı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam, bir velayet kazanır. Ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşet hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de, Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediyeye Aleyhissalatu ve Şair-i Ahmediyeye Aleyhissalatu Vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istizazı etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmamı Ali radıyallahu an üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam radıyallahu an keramet kerane ondan haber verip tercümanını teşkii etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın, istinad kal'aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü'min, tek başıyla dalaletin cemaatla hücumuna mukavemet ettirecek, gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek, o imanı tahkikiye taşıyan halis ve sadık şakitleri dahi, bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde, hizmeti imaniye itibariyle, adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i imaneviye itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i imaneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual. Keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? El-cevab Bu bana ait bir keramet değildir. Belki Kur'an'ın icaz maneviyesinden maneviyyesinden tereşüh ederek, has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı Rabbani ve in'am-ı ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lem'aları izhar edilir. Ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahdis-i nimettir. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فِحَدِّثْ ayeti izharına emreder. Benim için medarı fahr ve gurur olacak bir liyakatım ve istikakım olmadığını kasemle itiraf ediyorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref, o çekirdekten çıkan Şecere-i Risale-i Nur ve mu'cize-i maneviye-i Kur'aniye'ye geçmiş biliyorum. Ve öyle itikad ettiğimden, icazı ı Kur'ani hesabına izhar ederim. Bütün kıymet bir mu'cize-i olan Risale-i Nur'dadır. Hatta eskiden beri taşıdığım Bediüzzaman ismi onun imiş. Yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise, Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Bu remizde hususi kanaatımı teyit eden ve kendime mahsus çok emare ve karineler var. Fakat başkalara ispat edemediğimden yazamıyorum. Yalnız iki üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş. Birincisi. Ben Celcelutiye'yi okuduğum vakit sair münacatlara muhalif olarak kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim ve başkasının lisanıyla kerane olmuyordu. Benim için gayet fıtri ve dertlerime alakadar ve tefekkürat ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki o halet bu münasebetten ileri gelmiş. İkincisi Hazreti İmam Ali radıyallahu an başta Ruhi bihihtedet ila keşf esrarin bibatinih entabt ve ortalarında venhni ya zal jalal kerameten bi esrar ilmin ya halimu bikanjalet ve ahirde meqalu aliyyin ve ibnu ammi muhammedin ve sirru ulumin lil halaiki cummiat bir hazine ulum olarak gösteriyor halbuki zahirinde yalnız bir münacaattır Hatta i̇mam Ali'nin radıyallahu anh hakikat feşan sair kasideleri ve ilmi başka münacaatları gibi esrar ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususi kanaatım şudur ki, Celceluti'ye madem Risale-i Nur'u içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş, elbette وَسِرُّ عُلُومٍ لِلْخَلَائِكِ جُمْمِعَةِ ile kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip Cezalutiye bir hazine-i ulum ve bir define-i ilmiyedir diye bir hakkın medhüsenâ edebilir. Üçüncüsü, malumdur ki bazen gayet küçük bir emare bazı şerait dahilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne geçer. Yakîn derecesinde kanaat verir. Bana böyle kanaat veren çok misallerinden yalnız sabık beyan ettiğim bir tek misal bana kafi geliyor. Şöyle ki Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Tükadü siracun Nuri fıkrasıyla, i fıkrasıyla, Risale-i nuru tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esaslarıyla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, Süryanice isimleri tadad ederek münacaat eder. Otuz iki veya otuz üç adet isimlerde iki defa ba'deha kelimesini tekrar eder. Biri yirmi yedinci de, وَذَيْمُخٍ badeha", Diğeri, otuz bir de, وَبَازُوْخٍ Der. İşte Risale-i Nur'un sözleri 33 ve bir cihitte 32 ve Mektubat namındaki risalelerin dahi 1 cihitte 32 ve bir cihitte 33 olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymetdar zeyli olması ve o iki zeyil risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve ba'deha kelimesi dahi aynı yerde, aynı manada tevafuk etmesi bana iki kere iki dört eder derecesinde kanaat veriyor ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu an tebeii bir mana ile ve işari bir mefhum ile Risale-i Nur'a, hatta zehirlerine bakmak için öyle yapmış. Daha çok karineler ve birer söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi. Haşiye, mesela 28. mertebede, ve bir suureti tehmiizi kelimesiyle 28. sözün ahiri olan cehennem meselesinin çok kuvvetli bir bürhanına işaret edip baştaki cennet meselesinin yalnız iki üç sual ve cevaba dair bahsi ise başka yerde işaret ettiğinden münasebet gizlenmiş. Hem mesela ikinci mertebede yasin kelimesiyle hem ikinci söze hem ikinci mektuba hem ikinci lemaya hem ikinci şuâ'a baktığından, münasebet genişlendiğinden gizlenmiş. Hem meselâ, وَكَافٍ وَهَا ve اِنْ ve وَصَادِهَا yani, كَافْ هَا يَا اِنْ Beşinci mertebede bulunması, hem beşinci söze, hem beşinci mektuba, hem beşinci lem'aya ve dördüncü şua olan âyet hasbiye risalesine, hem üçüncü şua olan münacaata baktığı cihetle, münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلم بالصواب أستغفر الله من خطائي وخطيئاتي ومن سهبي وغلداتي والحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن بعدد حاصل ضرب حروف رسائل النور المكروة والمكتوبة والمتمثلة في الهوى في عاشرات دكائك حياتي في الدنيا والبرزخ والآخرة Allahumma � cursi ve sellem ﷺ ve onun ailesi ve acabisi ﷺ sayısında, ve rahmna ve rahm talaba resailin nur sayısında, amin. Ve alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanak la ilm elana illa